الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا فينهدئ الأولان هدانا الله ما توفي قيوع الصلاة الله لا قد جاء رسول ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد الله مصلحه صلى على شفيع ذنوبنا محمد الله مصلحه محمد وعلى علي من صحب شعب بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب عود بك من مزاع الشياطين فعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم. العظيم, القيوم, ve me kum lil avar juha kana ala rabbika hatman maqdiya sadaqa azim allahumma fa'ana bil azim barik lana fi alhamdulillahi rabbil alamin wa astaghfirullahal hayyul qayyum la rabbimiz taala bizlere bu dünya hayatını imtihan olmak üzere verdi Bizi diri yaptı, evvela yarattı, sonra hayat verdi, sonra akıl verdi. Her diride akıl yok. Hayvanlarda diri. Kademe kademe akıldan sonra İslam verdi. Her akıllı İslam yok. İslam'dan sonra ehli sünnet olmayı nasip etti. Her Müslüman diyen ehli sünnet değil. Ehli sünnetten sonra da tabii ayrı faziletlerimiz var ama şimdi başkalarını kıskandırmayalım. Mezhepten, Meştepten, tarikattan, şeyhimizden vesaire. Ama şimdi biraz oralar zülfiyare okunur. Kıskanıyorlar. 13'ün işte müceddit diyorsun Efendi hazretlerini <gülüyor> adamlar hazmedemiyorlar. Onlar da el sünnet adam ama yani imanın şartı değil, mecbur değiller. Ama tabii bizim delillerimiz var, ispat ediyoruz. O zaman müceddit kim, onu da diyemiyorlar. E kendi şekillerine de müceddit diyemiyorlar, deseler vasıflar tutmuyor. Eee felan felan, kiminin de sakal yok, kiminin de bir tutam değil, kiminin de şu yok, kiminin de bu yok vesaire yani o teferruata girmeyen. Yani allah Teala bize çok faziletler verdi, çok üstünlükler verdi. Bunların kıymetini bilmek lazım. E bu nimetler e, miktarınca da bize külfetler verdi. Yani külfet mükellefiyetle aynı kökten geliyor. Sorumluluklar verdi. Yani hesabımız fazla olacak. Niye? Senin nimetin fazla gel o zaman hesabın fazla derler adama. Az yiyenden çok yiyenin aynı mıdır soruldu ahirette? Zenginden fakirin aynı mıdır? Yetul fukara ummetil cennete kabler gniyain pinusfiyam. Ümmetimin fakirleri cennete yarım gün evvel girer buyuruyor. Ama yarım gün ne kadar? Ve delik hamşum 500 sene. Çünkü ayette ne buyuruyor? Ve inne ummaninda Rabbi ke kelfi senetim bin matahutur. Rabb'in katında bir gün saydıklarınızdan bin seneye tekabül eder, dünya senesiyle. Yani Allah katındaki yarım gün beş yüz sene. Bu da hangi fakirden bahsediyoruz? Sabreden fakirden. Hangi zenginden evvel giriyor? Şükreden zenginden evvel. Zaten şükretmeyen zengin hiç giremiyor. Sabretmeyen fakir de hiç giremiyor. Onları konuşmuyoruz mevzuda. Aynı ibadetleri yapan, bu fakirde bir tek sabır ilavesi var. Zengin de aynı ibadet. O da şükrünü yapmış ama zekatını, sadakasını, hayırını, hasenesini. Ama bu 500 sene evvel giriyor. O zaman demek ki nimetin çokluğuna göre e, öncelikler var. Şu halde fazlalıklar var. Bunlara hazırlanmak lazım. Ve hesabı güzel yapmak lazım. Yani önümüzde ölüm var, kabir var, ahiret var, mahşer var, surat var, nizan var. Havz-ı içebilmek var, kovulmak var. Vesaire. Ta cennete girene kadar bunlar. Zaten cennete girene daha korku yok. bi selamin, aminin Selamla girin. Melekler selam veriyorlar. Selamun kavlemin Rabbin <gülüyor> rahim. Rabbim selam veriyor. Müminler birbirlerine cennete girenler selam veriyor. Selam, selam, selam. Cennetin tümü selam. Girin selamla. Bir manası da selametle. Çünkü zaten selamda selamet var. Çünkü esselamu aleyküm dediğin adama selamet duası yapmış oluyorsun. Dünya ahiret belalarından ve mihnetlerinden ve şiddetlerinden kurtuluş sizin üzerinize olsun demektir. Lügat manası. Ve istilahta beraber tabii. Sade lügat değil, istilah manası. O zaman "aminin" diyor. Emniyet içerisinde girin. Ne demek? Cennete girerken emin olarak giriyorsun. Girdikten sonra, beş sene sonra değil, Girerken emin olarak girin diyor. Yani girişle beraber girme anında ne başladı? Emniyet. Emniyet ne demek? Yahu Selim emniyetinin karakolu değil. Emniyet güvence demek. Emniyet güvence demek. Yani ne demek? Bütün korktuklarınızdan artık eminsiniz. Emin olarak giriniz. Çeynete girmeden evveli konuşuyorum. Girdikten sonra bir korku kalmıyor. Ama ondan evvel şiddet var mı? Dehşet var mı? Var. Niye dün anlattık? Bu Süfyan-ı de radıyallahu teâlâ'nın acayip bu işte, o kadar acayipmiş ki, artık bütün kaynaklar ondan bahsediyor. Niye Allah dostları, e, demek o belli edenlerdenmiş, öbürü belli etmeyenler içeriden kaynıyorlar. Peki niye bunlar ölümden korkmuş? Niye bunlar cehennemden korkmuş? Yani ondan geri gidelim, e, sahabeye gidelim. Yani Sahabeyi bırak Hudeybi'ye eline gidelim Bedir'e eline gidelim Aşere'in Beşeri'ye gidelim Dört Halife'ye gideceğiz şimdi birazdan Yani öyle yüksek misaller Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitsek ne olacak? Devamlı azaptan sığınıyor Devamlı azaptan sığınıyor Halbuki azap korkusu yok Masum garantisi var Ama böyle Bizde niye bu hal yok? Bir şey yapıyoruz kesin kabul olmuş gibi de bir de iftihar edeceğiz az daha, millete de hava atıyoruz, şu kadar kıldım, şu kadar tuttum. Ne ayıp şeyler, değil mi? Bir de millete de efendim, sen kılıyor musun? Bir de böyle hani, kendi kabul olmuş ya garanti. Bir de teftiş, müfettiş gibi. Ondan sonra sen, efendim, teravih kıldın mı sen? Kaç tekat kıldın? Ya tabii ki kaç tekat kılarsa illa 20 kılacak. Ayrı bir şey. Böyle sekiz mekiz yok, onlara anlattım. Ama mübarek adam, kendi işine bak ya. Hocasındır, çocuğuna sorarsın. Karına sorarsın. Şimdi el aleme kendininki kabul olmuş gibi, hava atar gibi sormayacaksın yani. Koca Rakıp Paşa varmış. Meşhur. Herhalde 3. Mustafa'nın veziri hangisini seçti? Herhalde 3. Mustafa. O mübarek adam tabii Kütüphanesi de var, Koca Rağıp Paşa Kütüphanesi. Bazı alimler diyorlar, o, o kütüphaneyi bilmeyen işte, kitapları bilmeyeni demiyorlar. kütüphaneyi bilip gezmeyen bile cahildir. Yani İstanbul'un cahilidir yani. İstanbullu olup da bilmez mi diyorlar. Orada bir de hafızı kütüpler var. hafız kütüp demek kütüphanedeki kitapları ezbere bilen. Ezbere bilen derken, binlerce cildiğin içindekinin tümünü ezbere bilen demek değil. Hangi kitap neden bahseder? Hangi kitapta ne mevzu geçer? Bunu bile bilse ne oluyor bu adam? Hangi raftadır? Neye yarar? Neden bahseder? Müellifi kimdir? Işte hangi tarihte vefat etmiştir? Hangi mezhepten? Gibi bu gibi bilgiler. İçeriğinden de ne kadar bilirse o kadar ucu olur. Ayrı dava. Bunlara derler hafızı kütüp. Bu hafızı kütüp e, o da şair Haşmet herhalde. Şa Haşmet diye bir şair var. Şair Haşmet. O da o kütüphanenin, Ragıp Paşa'nın hafızı kütübü. Paşa ile oturuyorlar. Paşa da bir gün böyle laf gelişi Demiş ki ''Efendim, e, Haşmet demiş, Ramazan'dan hiç borcun var mı?'' demiş. Yani geçen senelerden vesaireden işte, ''Ramazan'dan hiç borcun var mı?'' demiş. ''Var efendim.'' demiş, ''Ne kadar?'' demiş, sinirlenmiş paşa. ''Ramazan'dan borç mu kalır ya, niye ödemiyorsun?'' falan. ''Var efendim.'' demiş, ''Ne kadar?'' demiş, ''Bakkaldan demiş bir şeyler aldıydın, bin kuruş borcum var.'' demiş. ''Onu mu sorduk sana?'' demiş. Efendim demiş, namazdan borcunu Allah sorar. Sen bakkal borcunu sor, koca paşasın demiş yani. E, eski paşalar da böyleymiş. Adamlar rahat rahat konuşabiliyorlarmış yani. Gerçi kafada gitme tehlikesi var ara sıra tabii ki. E, kafa gitme tehlikesi ara sıra var ama herhal aralarındaki samimiyetten dolayı. Demiş onu Allah sorar, sen demiş bakkala manava borcumu sor demiş ya. Yani o zaten Ramazan'dan borcum var mahasında dememiş onu, oradan anlaşıldığına göre. Anladın? Sen işine bak ya! Kendi kıldın, kabul oldu mu onu araştır sen şimdi. Eskiden mesela bakkallarda ne varmış? Zimem defterleri varmış. Ne demek o zimem defterleri? Adamın borcunu yazıyor. Eskiden halk gelirmiş mesela, bakkala demiş ki, zimem defterlerinden kimin ne borcu var? Bakarmış işte gücüne göre, ödeyebileceği güce göre, Fakirler borç yaptırıyor yani. Yoksa ödeyecek. Ama adam hiç kendini tanıtmazmış. Veyahut da beni deme dermiş. O borcu sil dermiş. E, parayı da ben veriyorum dermiş. Hiç fakir onu tanımasın ki ona teşekkür etmek icap etmesin. Sırf ihlas. manut نُطْعِمُكُمْ لِوَجِهِ اللّٰهِ Biz sizi Allah için yediriyoruz. لَا نُرِيدِي بِكُمْ جَزَانِي وَلَا شُكُرًا Karşılık da istemiyoruz, teşekkür de istemiyoruz. Ehli meytin sözü hani Samsun'daki sohbette anlattığım kısa Fatıma annemiz, Hasan Hüseyin efendilerimizin aç kaldıkları üç gece iftar meselesi bu ayeti kerime onların kavlindendir teşekkür de beklemiyor karşılık da istemiyor nerede kaldı bu işler? he? acayip bir zamandayız adam sadaka kutusunu çalıyor sadaka kutusunu aldı getiriyor ya ondan sonra ee, eskiden adam şimdi, şimdiki bakkalın neyine güveneceksin? Bizim köşe bakkalın adamı da. Ona güvenirim de. E şimdi, her bakkala ben garanti nasıl vereyim? Gitsen şimdi desen ki, kimin borcu var bakkal efendim? Şunun var, ne kadar var? Bin lira. Sil onu şöyle, benim de adımı söyleme. Bakkal ne yapar? Şimdi bir hırsızlık yöntemi de öğretmiş olmayayım ama adamdan yine o bini tahsil etmek için herifin fakiri zorlar. Niye? Adını söylemeye. Onlar birbirini tanımadığı için o da ona soramayacak. Senden bir daha istedi mi diye. Nasıl olsa herif verdi gitti diyecek, atacak yan cebe. Fakirden yine işte tahsil etmeye kalkacak. Sahtekar olmuşlar. Hangi bakkala güvenip de zimem defterini sildireceğiz şimdi? Neyse siz yine güvendiğiniz bakkal bulursanız, borçluların, borçlarını sildirin, adınızı da dedirtmeyin. Yani Müslüman, Ramazandasın, hayır hasenat ayında, sen işine bak. Kabul olduk mu olmadık mı belli değil. Evliya Allah sabaha kadar kılıyor, ağlıyor. Biz 20 rekat kılıyoruz o da 20 dakikada en fazla. Ondan sonra gülüyoruz. Nasıl oluyor? Var bu işte bir yanlışlık. Evliya Allah'ta olacak hali yok. Bizde olacak hali var. Buna dikkat edelim. Yine bir rivahatla başlayacağım. <gülüyor> Çok konuşuyorum. O rivayeti anlatayım derken öbür konulardan evvel ders bitiyor. Ders vakti az. Bize bir saat on dakika. Neyimize? Ne yapsın bize? Cüfyan Sevri radıyallahu yahyebni Yaman dün anlattım iki tane başka ravi'den. Bugün başka ravi'den Yahyebni Yaman radıyallahu Teala. Bunlar teba'it tabeinin tabakaları. Diyor ki Şüfyan Sevri ile oturduğumuz zaman öyle bir Allah korkusu içerisinde onu bulurduk ki devamlı el mevt el -mevd, ölüm ölüm ölüm devamlı ennar ennar ateş azap cehennem ne kadar ihtiyacımız var böyle adamlara, böyle velilere? Yanlarına gidebilip oturmaya ve onların nuruyla aydınlanmaya ve dünyadan buz gibi soğumaya, ahirete yönelmeye ne kadar ihtiyacımız var? Şimdi sohbet eden adamların sohbetine bile dünyaya meyledecek hale geldik. Adam sohbetinde meyvel yok. Ahiretten bahsetmiyor yok ki. Dendi ki ona, Süfyan Hazretleri'ne, ya mübarek zat, devamlı ateş, devamlı ölüm. Ne kadar korkuyorsun ya! Ne kadar korkuyorsun! Dedi İbni Abbas radıyallahu anhuma'nın şöyle buyurduğun haberi, rivati bana ulaştı da ondan kork. Hangi ayette? Maide suresine ayet. 109. ayet-i kerime olarak geçiyor. <gülüyor> o gün Allah bütün peygamberleri huzurunda toplayacak فَاَقُولُ مَاذَا اُجِبْتُمْ Onlara, siz ümmetlerinize elçiliğimi tebliğ ettiniz mi? Ettik ya Rabbi. Ne cevap aldınız ümmetlerinizden? İnandılar mı? İnkar mı ettiler? Amel ettiler mi? İsyan mı ettiler? Alu <gülüyor> Peygamberler diyecekler La عِلْمَ لَنَا اِنَّكَنْ تَعَلَّامُ Bizim ilmimiz yok ya Rabbi! Bütün kayıpları, gizlileri bilen hakkıyla sensin. E tabii ki Nuh aleyhisselam biliyor ki kavmi onu inkar etmiş, tufan patlamış. E tabi ki Hud aleyhisselam biliyor, Salih aleyhisselam başına gelmiş. Bu birkaç peygamber Kur'an-ı Kerim'de geçiyor sadece. Bunların kavimlerinin inkarları, isyanları artık tescil edilmiş Mevla'nın kelamıyla. Fakat peygamberlere bu soru çok ağır gelecek. Halbuki peygamberlerin bir vazifede ihmalleri var mı? Tebliğden noksanları var mı? Yok! Ama yine de ne cevap aldınız? Bir sual onlara gelince fetedgulum dehşetün ehval yevmil kıyamet. Kıyamet gününde e, şiddetlerinden onlara bir dehşet gelecek. Lenne'l mevtü vel ba'sü fil kıyameti lehazalazilü <gülüyor> şidadun Ölüm ve sonrası mahşere kalkış ve diriltileş ve sonra kıyamet arasıatında hesap, sual, hatta hesap, hesap sorgu sual başlamadan, mizan kurulmadan önceki dehşetler. Öyle zelzeleler var. Öyle şiddetler var. Öyle meşakkatler var. Yani Türkçe'de panikleme diyorsunuz. La yeslemu nebiyyün ve la veliyyün. Mintilke şiddeti. Bu ne olacak ya? O şiddetten diyor ne bir nebi kurtulabilir ne bir veli kurtulabilir. Zaten peygamber kurtulamayınca veli nasıl kurtulsun? Tabii bazıları kendi adına bazıları Ümmetle, peygamberler ümmetleri adına diyelim. Ama peygamberlerden de e, o dehşetle nefsi nefsi beni kurtar diyenler olacak. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başka hepsi <gülüyor> öyle diyecek. Yani bu da acayip bir fark. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin fazileti babında en önemli konuşulacak mesele. Diğer peygamberlerden daha fazileti var. Ne demek tabi fazileti var? Tilke rusül faddallâ bâdâm alâ Rasullerin bir kısmını bir kısmından üstün ettik diyor. En üstün kime etti? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ta Süleyman Çelebi zamanında Mevlid'in yazarı belki 400 sene evvel o zaman da böyle dandik hocalar varmış ya. Çıkmış Ulu Cami'nin vaazının kürsüsünde vaaz etmiş. Vaazda da demiş ki peygamberle hiçbiri birbirinden üstün değil demiş. Süleyman Çelebi de Ulu Cami'nin imamıymış. Ne diyorsun sen ya demiş. Mevluti ondan yazmış. Lan feriku beyne rusuli. O hocanın da delili şu. Biz peygamberlerin arasında ayrım yapmayız. Ya o inanmakta ayrım yapmayız. Üstünlükte ayrımı Allah yapmış. Öbür ayeti okumuyor musun? Meleket fezzalna ne nabiyina ala va İsra suresi olacak. Peygamberlerin kimin kiminden çok üstün kıldık diyor. İki ayet var burada. Şimdi hatırıma gelen kadar iki geldi. E sen şimdi Nasıl diyorsun ki üstün değil hiçbiri birbirinden ya? Ülül azim ne olacak o zaman? Rasul ne olacak Nebi'den? Farkı var. Ülül azmin Rasullerden farkı var. Cahil hocalar yeni türemedi yani. Biz de diyoruz bu ilahiyatçılardan oldu ama demek ki evvelden varmış. Evet. Şimdi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük fazileti, bütün peygamberler beni kurtar diyor, o ümmeti ümmeti ümmetimi kurtar. Bu demek ki o dehşetten ona vurmamış. Bundan büyük fazilet olabilir mi? İbrahim aleyhisselam nefsi derken evet. Salavatullah aleyhi nebine alim ve cma'in i̇bn Abbas Hazretleri anlatıyor. Süfyan-ı Sevri diyor ki ben niye ölüm ölüm diyor. Böyle bant takılmadı diyor yani. Takılmadı. Yap aynı şeyi söylüyorum. Ben bunu şuurlu söylüyorum. Çünkü i̇bn Abbas Hazretlerinin burada e, nakli var. Ne buyurdu? Kâne'l-i Nebiyyü sallallahu Teala aleyhi ve selleme te'avveziu billahi min kabri. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınırdı. Bak, kabir azabını inkar eden. Ey yedi Mehmet okuyan. Bütün kitaplar bundan bahsediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namazın sonunda dört şeyden Allah'a sığının diye bize de emretti. Kendisi de sığınmıştır. Onun da dualarım kitabındadır. Sayfasını söylerseniz söylerim. Namaz ilmi halinde de olduğunu düşünüyorum. Dört şeyden biri de kabir azabı. Geçen de yine konu ettim ama onu ezberlemeniz lazım. Rabbena atina'dan daha mühim. Çünkü Rabbena atina emredilmemiş. Rabbena atinayı alimler seçmiş, tercih etmiş. Rabbena atinayı alimler seçmiş, tercih etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazın sonunda selamdan önce Rabbena atina okuduğuna dair bir delil yok. Alimler tercih etmiş. Camiyetli olduğundan, iki candaki haseneleri istediğinde ama dört şeyden Allah'a sığının bu sahih hadislerde emirdir. Bundan dolayı bazı alimler onu okumayanın namazı olmaz demişler. Fetva ona göre değil. Yani bu dört mezhebin dışındaki eski mezheplerden bazı müçtehitler demişler. Dört mezhepte fetva buna göre değil. Değil ama işin önemini anlaman bakımından da ben de sana söylüyorum bu arada bunu. Çünkü burada ne var? Te'avvezu Sığının billahi Allah'a Minervain dört şeyden Bu da namazın selamından önce Bunu da Rabbena önce Ezberlemeniz lazım. Desek ki Rabbena Atina'yı zaten otuz senede anca ezberledim Rabbena de Bir on sene lazım Ben nerede bunu ezberleyeceğim? Ölene kadar ezberleyemem Ne sizin bu? Kafanız niye çalışmıyor? Hafıza niye bozuk? Dizileri Ezberliyorsun Kaçırana naklen anlatıyorsun. Değil mi? Maçları ezberliyorsun. Hangi dakikada ne gol kaçtı bilmem ne. Sağa gitti, sola gitti. Kaleye girdi, üstten at, açtı. Bunları da naklen anlatabiliyorsun. Bir satırlık duayı beş sene sonra sorsan yine hiç ezberleyen çıkmayacak yani. Bu ne rezillik ya? Bu ne rezillik? Bu din, bu iman, bu namaz, bu abdest bu kadar önemsiz mi? Senin karına kardeş... Kabir azabından suyunuyorsun. Dünya ahiret fitnesinden suyunuyorsun. Deccal'ın fitnesinden suyunuyorsun. He? Cehennem azabından suyunuyorsun. Dördü bunlarla ilgili. E bu seni ilgilendiriyor zaten. Beni ilgilendirmiyor yani. Ben benimkiyle ilgili okuyorum. Dolayısıyla senin bunu okumandan hoca'ya bir kar yok. Mutlaka ezberleyin. Bunun onun duaların kitabında hemen de. He? Neyin? Namazın sonundaki okunacak dua mı? Dört şeyler sığın. Allah oku bakayım Arapça. Allahım ne yapıyım ki? Belmemat. O o değil. Bir, de, e, bir daha var. O da var ama o borç ve şey duası da var. Şimdi bakıyorum ona. Bu Yeduif Salati. Evet. Bukhari Müslim ve bu David. Namazın içinde yapardı bu duayı. يَدْعُوا فِي الصَّلَاتِ Onun için sünnet budur. Ama ben ezberleyene kadar namazdan selam verince yapsam güzel, o da duadır, sünnet olmuş olur. Ama namazın içindeki sünnetleri kaçırmış olursun. Namazın içindeki en mühim sünnet budur. Bu duayı yapardı. Sallallahu teala sellem Başka rivayetlerde de bu 93'te duanın okuruşu yazıyor. Ama... Başka vaatlerde bu biraz daha kısadır. Bu biraz uzun. Hani ben size kısasını yaptırayım. çünkü siz yarım satır için bir sene geçer. E, o bakımdan ben şey diyorum. Bunda bir daha var. İkinci teşebbüten sonra selam vermeden demiş. E, o da belki İslam ilmi halindedir. Daha kısası. Bir de ona bakın. İslam ilmi hal kitabına bana haber verirsiniz. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabir azabından Allah'a sığınırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kabir azabı var mıydı? Haşa! Ama niye sığınıyor? Pekane gaifen, Allah'tan çok korkardı, vecilen, magmûmen, çok gamlıydı, mahzunen fid dünya, dünyada devamlı üzüntülüydü. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle insanlarla, kendi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mütevâsıl hüznü hüzn el fikir, devamlı üzüntülüydü ve devamlı düşünceliydi. Hep ahiret hallerini, ümmetinin hallerini vs. Ve min dâlike, yani demek söylüyor ki Resûlullah böyleyken sallallahu aleyhi ve sellem Ben ne yapacaktım? Ha, ha mi yapacaktım diyor Süfyan Sevri Enne l-enbiya sallavatullâhu aleyhim yevmel kıyameti yekûlûne ya Rabbi nefsi nefsi. Bütün peygamberler kıyamet gününde Ey Rabbi beni kurtar beni kurtar Ne kadar dehşet var ki kendini istiyor ümmetini bile isteyemiyor Ve ekûl nebiyyünâ sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti. Bir tek Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri, ya Rabbi ümmetimi ya Rabbi ümmetimi diyebilmiştir. Başkası diyememiştir. Evet. Yani o ne dehşet? Allah tebâreke ve tealâ ve imminkum illâ vâ Dersin başında okuduğu muad. Allah teala buyuruyor sizden cehenneme uğramayan olmayacak. Yani sırat köprüsünden geç için herkes e, sıratta cehennemin üstüne kurulduğu için herkes cehenneme girecek demiyor da uğramayan olmayacak eteğine gelecek yani eşiğine üstünden geçecek <gülüyor> Rabbin katında bu kesinleşmiş bir karardır bu kararı bozmam diyor hani var ya Allah dilediğini siler dilediğini yazar bazı kararlar değişir dua ile falan ama sen desen ya Rabbi beni sırattan geçirmeden cennete gönder de, ben cehennemi görmeyeyim desen bu, bu dua sahih olmuyor. Çünkü burada ayette eğer diyorsa ki kesinleşmiş karar daha sen bunu Ya Rabbi değiştir diye teklif edemezsin. Buna dua da kar etmez. Ama Ya Rabbi bana işte cehennemi ben geçerken sönük eyle Ya Rabbi. Amin. Böyle dersin. Çünkü sen illa geçeceksin üstünden. Sırat onun üstüne kurulmuş. Yolda ussrat alamet cehenneme, cehennemin sırtına kurulmuştur diyor hadis şerif, sahih Müslim'de de geçer. Evet. Ve Ömer <gülüyor> Bunlar İbn Abbas söylüyor tabi. Şeyde Süfyan Sevri de bunu beyan ediyor. Evet. Hazret Ömer ölürken ne demiş? Hz. Ömer kim biliyorsunuz? Levkane vadi ne Levkane Ömer? Benden sonra peygamber gelecek olsa Ömer gelir. Şeytanın kaçtığı adam, yolunu değiştirdiği adam, o kadar büyük. Kulefah-i raşidinden, aşere-i cennetle müjdelenmiş, kesin. Ve'umeru fil cenne. Kesin. Hadis. Yine de ölürken ne demiş? Levkâne li'ttala'u l-arzi zâben leftedeytü bi min hevlil matla'i ve'al muttala'ide olur. Benim diyor yeryüzünün dolusu yani tepeleme altındaki altınları demiyor. Üstü böyle buradan başlasa göre kadar altın olsa mahşerin şiddetinden kurtulmak için hepsini feda ederdim. Ne kadar korkuyor ya. Ya başa baş gelse iyidir dedi ya son vefat ederken. Hatta ne dedi oğluna i̇bn Ömer miydi öbür oğlu muydu? Başka oğulları da var O Beydullah var. Ee, başı diyor dizimdeydi koy başımı yere dedi tam ölecek hani Allah'a karşı tevazu ile Abdülkadir gelen de öyle gitti koy başımı yere dedi o da işte zaten kan kaybediyor zaten ağır hasta falan koymadı falan ne, ne dedi seni yani öyle bir Araplar tabirleri de var anan yitirsin gibi veya işte Yani anasına dokunan bir laf da O tabi çocuğa şey yapmış oluyor onunla. Yazık sana gibi yani Anana yazık, sana yazık, seni doğrana yazık gibi Öyle bir şey yani Koy diyorum dedi sana Dedi babacığım işte Sen şöylesin, böylesin, bir şeyler mi Mehmet <gülüyor> etmeye kalktı, ne etti Sus dedi Yarın ahirette başa baş gelse bu devlet reisliği 10-12 sene idare etti Adalet timsali Hazreti Ömer Ahirette dedi Sevap derece mükafat da istemiyorum. Başa baş gelse babana yeter dedi. Yani azaba düşmesem yeter dedi bana. Makam mertebe de istemiyorum. O kadar titizlik ettiği halde yine böyle korkuyor. O onun ölüm kıssası biraz detayı var. Şu anda hepsi aklımda değil. Ebubekr Sıddık radıyallahu yeci dilisanu. Yeci bizu ki. Hazreti Sıddık ne yapardı? dilini çekerdi böyle ve ağlardı Hz. Sıddık beni bütün tehlikelere sokan budur derdi böyle bu dilin var ya derdi. zaten biliyoruz ondan ağzına taş koyduğunu rahat konuşamamak için taşı çıkarana kadar da bir hesap yapacağını ya niye konuşuyorum bu konuşma, helal mı, aram mı, gıybet mi dedi, mu, iftira mı, sağa mı yazılacak, sola mı yazılacak bir hesap yapıyor o taş, onu hatırlatıyor. Bunu biliyoruz. Böyle konuşurdu. Hz. Sıddık radıyallahu teala, Ya Hatta yeni kefen yapıyorlardı, kefen hazırladıklarını gör Ne insanlar bunlar, ya Rabbelalem. Ayşe anamıza ne dedi? Yeni dedi, diriye daha lazım olur dedi. Gayram namazına gider, cumaya gider, yeni elbise, sünnet olur dedi. Bana ne lazım yeni, zaten ölüyorum dedi. Eski şeyleri, kumaşları yani, eski elbise mi dedi, yıkayın dedi. Hani Rabbime gideceğim için, temiz olsun dedi, yıkayın giydirin. Yeni kefen istemem dedi. O da böyle Allah'ın affına sığınarak, böyle Rabbim beni bağışlasın diye yalvararak gitti. Bu tabii en üst insanlar. Peygamber kan el-enbiya sallallahu aleyhi ve ashabe radiyallahu anh min evdel kelum Peygamberler ve sahabe-i kiram ölümün mahşerin kıyametin dehşetinden triltiril titriyyorlardıysa peki kim el-abnel hafizete min kesretiz zulubna günahlarımızın çokluğundan solumuzdaki meleği yorduk bizim gibi günahlarının çokluğundan Seri imalat gibi günah işlemekte çalışan ve sol taraftaki hafaza meleğini yoran melek yazmağa yorulmuş. Biz öyle adamlarız diyor. Bunda Süfyanî Cevrî diyor. Biz yani melek işi bırakacak bir insan olsa bırakır işi. Ben bu adamla mı uğraşacağım? Her dakika bir şey yapıyor ya der. Ben yatacağım, yiyeceğim der ya. Heribi biraz bırakıyoruz. Herip işe düşmüş bir günah. Her yani Allah'tan melek yemiyor, içmiyor, uyumuyor da takip ediyor yani Hz. Süfyan diyor biz melekleri yormuşuz diyor ya biz nasıl korkmayacağız onun için kardeşler Allahu u Tebareke ve Teala'dan şu mübarek saatlerde şimdi cehennemden beraat zamanı Ramazan'ın sonuna girdik beraat almak kolay değil onun için Mevla ne yaptı? Sıcağın dozunu artırıyor. Ve biraz da kavuracak sizi gibi görünüyor. Neden? Beraat alacaksın cehennemden. Nasıl olacak şimdi? Bu beraatı alman için oruç seni temizleyecek inşallah. Namazlar, teravihler, oruçlar, faziletler bunlarda büyük müjdeler var. Ama işte ah haramlardan sakınma meselesi. 13'ündür ki İnşallah Abdülkadir Gelen Hazretleri'nin Madem başladık o dersi bitirelim e, Bir sonraki bölümde Bu arada Korkumuzu artıralım ibadetimizi artıralım Haramlardan sakınma takva ve rağ Hallerimizi artıralım Şüphelerden de kaçınalım bu Son 10 gün son 10 gece e, Bu gecelerde Kadir gecesi gizli Mutlaka Kadir gecesi olma ihtimali En kuvvetli geceler bu geceler Bundan dolayı Rahman bir kadir gecesine bile denk gelsek geçmişimiz hep sıfır olur. Yani yine ileride durur muyuz durmaz mıyız ayrı dava. E bin aydan hayırlı 83 sene dört ay ibadet edenden eftal bir ibadetimiz olur. Sonra tabi biz onları yine dağıtırız. Kıybet dedikodu falan kulakları tereddüt eder. O bin aydan hayırlı kaç senedir şey ettin ben Ramazan'da her gece ibadet ederim, uyumam etmem. Son 10 gece itikafa girerim, Allah kabul etsin. Eee Benim hesap ediyor adam, buluğa verdikten sonra 40 tane Ramazan'ım geçmiş. Yani 12'de geriden koşsan, benim bile olabilir az kalsın, 52 falan oldum. Dolayısıyla ne olacak? 40 tane Ramazan. 40'ında da Kadir Geç'ine rastlamışımdır. Ben bilemiyorum, ben o kadar kesin kendim koşamam da. Öyle bir adam farz edelim hani. Tam ibadetle on, 30 gece. E ondan sonra bin aydan da bir çarpmış, kırk bin ay, 83 sene 4 aydan da çarp onu işte, neyse. Oho, Nuh Aleyhisselam'ın ömrünü geçti. Geçti tabii, 1250'yi geçecek, geçer. Onu geçti, bunu geçti. Ne olacak? Hacı Efendi, sen ahirette Hazreti Ömer Efendi'sin. Başa baş kurtarsan sen şükret. Niye? Bu kadar ibadetten hayırlı. Tamam da sen durmuyorsun. Dır, dır, dır, dır. Ne buyurdu Hazreti Sıddık? Beni bu soktu tehlikelere. Bu bir gıybet, bir kul hakkı. Belki bir Kadir gecesi ona gitti 83 sene. Adam helal etmiyor hakkını, ne yapacaksın? Ver oğlu ver. Mahşer'de istiyor. Yoksa cennete gidemiyon. Adamın hakkını neyle ödeyeceksin? Dünyada ödemek kolaydı. Parayla, pullan, gönül almaktan bir yemek, bir kahve, ucuz bir köfteyle belki adamı razı edecektin. Alttan alıp, üstten çıkıp ama sen ne yaptın? Ahirette bıraktın işi. Ahirette sevaplardan vereceğin, Ne vereceğin, E sevaplardan ne kadar vereceğin, Adamın durumuna göre çatarsın bir kayaya. Etmez de etmez. Bu bizim hasımlarımızın gönlüne bırakılacak bir iş midir? Ne kadar tehlikeli. Adam zaten dünyada da sana düşman. Orada sökmeye bakar. Ama tabii Mevla'da o kadar söktürmez tabii. Hakkın kadar al. Tamam sen de adamı sıfıra çıkartma yahu der. Velakin... Alacaktılar çok olursa sıfıra çıkanlar olacağını hadis-i şeriften öğreniyoruz. E emenil menil müflis. Kimdir iflas eden bilir misiniz? E, parası pulu sıfır olan. Yok buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Namazla sadakayla gelir ama, çok cevapla gelir ama o gelir beni sövdü, o gelir beni dövdü, o gelir bana tokat attı falan falan falan. Ondan sonra bu kulaklarını aldığın zaman adamlar senden alır, bütün cevaplar gider, ama, alacaklılar bitmez, böyle adamlar var, çok konuşanlar, e, kesinlikle bunlardan olacaklar, çünkü çok lafın çok sakatı olur. Ya bu sefer, adama verecek sevap kalmıyor, o da diyor ki ben hakkımı alamadım, Mevlada da vurur, sen ona kendi günahlarından alacağın kadar yükle de bari sen hafifle biraz. <gülüyor> ya bu sefer ne oldu? Sevaplar gitti, günahlardan da bir miktar geldi, e sen bu durumda cehenneme gitme mecburiyette kalıyorsun. Mizanda sevap ağırlığı kalmadı. Bir taraf ağır basması şartı var. Ayetle sabit. Temensekul et mevazini diyor Kur'an. Mizanları ağır gelen sevap tarafında. O zaman ne oldu? Git cehenneme. Ne kadar zor. Dünya kadar sevapla geldi. İflas eden esas budur. Dünyada iflas edip kaç kere yeniden işi düzelten var. Ama ahiretteki iflasın telafisi var mıdır kardeşler? Bu kul hakları şimdi. E, duydum ki Sultan Ahmet Demin'i. Çinliler niyetine Korelileri dövmüşler. Ya mübarek biz burada sana vaz ediyoruz. Ramazan günündesin. Başını sohbetlerin dinlemedin. Ey gidi ülkücü gençler, onlar beni çok severler. Çok da mübarek diller. vatanı, milleti muhafaza ederler. Allah da onları muhafaza eylesin. Ben onlara duacıyım. Ama biraz vaazları az dinlemişler. Ramazan'ın başını kaçırmışlar öyle anlaşılıyor. Ya hadis-i şerifte dedik ki size sizin biriniz oruçlu olduğu zaman <gülüyor> bırak kavgayı gürültüyü. Bağırmasın. Sesli bile konuşmasın. Ramazandan bir günü diyorum. Hadiste sessiz duracak. Şakin olacak. Ben iftardan sonra dövdüm hoca efendi diyordur. Belki de şimdi. Ben de saatini bilmiyorum. Olayım. Yahu kardeş kardeş kul hakkından bahsediyoruz. Sen Çinli'yi de dövemezsin. Koreli'yi bırak. Niye? Adam turist. Turist ne demek? İslam fıkında zimmi demek. Pasaport ve vize almış. Bilmiyorum Çinli aramızda vize var mı? Ama en niatinde bir güvenceyle devlet vizeyi de kaldırdıysa ne demektir? Gelen gelsin, ben korurum demek istiyor. O zaman bu turist gelmiş. Bu adam gavur olabilir. Bir defa sen bu Çinli bile olsa, sen bunun Doğu Türkistan'daki Müslümanlara zulme, rıza gösterdiğini biliyor musun? He? Bilmiyorsun. Zulme, rıza gösteri bilmiyorsun. Mesela her Yahudi Siyonist midir? Değildir. Öyle Yahudiler var ki İsrail'i protesto için Amerika'da toplanıyorlar. Ve gösteri yürüyüş yapıyorlar. Filistin'i haklı buluyorlar. Öyle Yahudiler var. Sen şimdi her Yahudi Siyonist midir? Değildir. Her Ermeni vatan aynı midir? Değildir. Ben şimdi bu PKK'ya ne diyorum? Ermeni dölleri diyorum. Bazı doğru söylüyorum tabii. Epey doğrudur o laf. Ermeni'nin biri mesaj attı benim siteye. Ne yazmış benim siteye? Ya hocam biz seni dinliyoruz, çok rahatsız oluyoruz. Biz vatan haini değiliz, Türkiye'nin bölünmesini de istemiyoruz. PKK'ya niye bizim döllerimiz diyorsun? Ermeni bile rahatsız oldu PKK'dan yani. Durum bu. E şimdi sen adam, e, Siyonist değil ki, İsrail'in Filistin'i ablukaya alması, ekmeksiz, ilaçsız bırakması, bombalayıp çoluk çocuğu öldürmesine razı değil Yahudi. E sen buna Yahudisin diye gel, döv. Caiz mi? Değil. Onun için İsrail'de bile olsa Tel Aviv'de bile olsa bombalı araca, araca canlı bomba olmak caiz mi? Hem intihar kendin cehenneme gidersin hem de o arabada kim var? E, Yahudi, Yahudi olabilir. Ama Yahudi'nin yaptığına razı olmayan Yahudi var. Ondan sonra velev ki olsun razı olan da olsa vatandaş o, bilfiil fiil devleti yöneten değil ki. Yönetimde değil adam. Kimi patlatıyorsun? Dolayısıyla Şimdi kardeşim, Çinliler buraya gelenler, turist gelenler, bunlar zimmi statüsündedir. Zimmi'yi öldüren cennetin kokusunu duyamaz, cennetin kokusu 500 seneden duyulur. Tirmizi hadisidir. Şimdi vakitler dar olduğundan Arapça metinlerin çoğunu okuyamıyorum, vakit yok şimdi. Bundan dolayı kul hakkına girdiler. Şimdi gavur hakkı Müslüman hakkından beter. Onu anlatıyoruz işte mizanda, terazide. Müslümana sevap verebiliyorsun Bir şekil helallaşıp haklarını öde, ödeşiyorsun Gavura sevap da veremiyorsun Sevap veremeyince ahiretteki durumun çok fena oluyor mutlaka yanıyorsun yani Hani sevapla telafi edemiyorsun çünkü e, Çinli bir gavur Müslüman da olmadan ölmüşse Bu dayak yiyen Çinliler Korelilerden bahsediyorum. Hele bir de Koreli çıktı şimdi E ne oldu her çekik gözlüydü E nasıl olacak arkadaş bizim köyün hepsi çekik gözlü Bukhara'dan gelmeyiz biz ne yapacağız şimdi? Olmaz. Koreli de dövülmez. Çinli de dövülmez. Adam sana ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ramazanda seni dövene bile sen ne diyeceksin? Ben oruçluyum Ramazandır diyeceksin. Geri geri kaçacaksın diyor. Evet, O zaman bu gençlerimiz biraz atik davranmışlar. Ee, biraz belki e, gençliğin verdiği kale ayağına kapılmışlar. Ama şimdi çok istiğfar etsinler. Ve o dövdükleri Çinliler için dua etsinler. Ne dua edebiliriz o Çinlilere? Ya Rabbi o Korelilere? Allah'ım onları affet diyemeyiz. Müslüman değilseler affet diyemeyiz. O zaman bundan sonra ya onları bulsunlar, helallık alsınlar? Bak ben sana fetva veriyorum ben. Ben öbürleri gibi öyle rastgele konuşmam. Neticeye bakalım şimdi. Sen gidip onları bulacaksın. O vuranlar helallık işte çünkü ona sataşmamış, bir şey etmemiş. Doğu Türkistan'ın hatırına gidip buradaki sokaktaki adam ne yapmış? O zaman ondan helallık alacaksın, dünyada bu işi bitirirsin. Yoksa ahirette bu iş çok zor olur. Peki ben onu bulamıyorum, gitmişler bilmem ne. Bizi görürse bir daha dayak yiyeceğiz diye zaten kaçarlar. Onun için hiç helallık vermezler diye doğru bir düşünce olabilir. Adam kaçar zaten, döven bir daha gelmiş. O zaman ne yapacağız? Bir formül daha öğretiyorum. Bu kadar kitap boşuna okumuyorum. Diyor ki onlara dua edeceğiz. E ne dua edeceğim, gavura dua mı geçer? Ya Rabbi iman nasip eyle. Ya Rabbi hidayet nasip eyle. Ölünceye kadar dua et. Belki ahirette yırtar mısın bilmem. Ona göre kul hatlarından burada temizlenmeden ahirete gitmemek lazım. Kadir Gecesi bin ay işte diyorum kırk tane bin ay kırk bin ay hesaplar güzel yapıyorsun. Matematiğin doğru. Ama işte evdeki hesap çarşıya uymayabiliyor. 40 bin Aylık ibadetle gidersin Belki de kul sıfırlanırsın sıfırı tüketirsin Hem ibadet yapalım devam edelim Hem de yaptıklarımızı muhafaza edelim Muhafaza zordur Ölünceye kadar koruman lazım Kazanmak kolaydır Korumak zordur Tamam kardeş 10 senede 20 senede kazandığını Bir dakikada kaybedersin Bundan dolayıdır ki Allah'ın bize amellerimizi iptal ettirecek günahlar nasip eylemesin onun için hadis-i şeriflerde dualarda evliyaullah ne diyor ya rabbi affetmeyeceğin günahları nasip eyleme diyor amin çünkü neden hiç günah nasip eyleme diyorsun mevla cevap buyuruyor e beya ben kimi affedeceğim hepiniz peygamber mi olmak istiyorsunuz bu sefer hiç günah nasip etmeyi duası biraz gerçekçi olmuyor gerçekçi olmuyor çünkü peygamber değiliz o zaman hangi duamız lazım bak bir dua üretiyorum Hani bunun kitapta da yeri var da o dualarda belki yazmışız eskiden şimdi kitabı aklıma gelmiyor. Ya Rabbi bize amellerimizin sevaplarını ettirecek günahlar nasip eyleme. Ya Rabbi bize affetmeyeceğin günahlar nasip eyleme. Amin. Çünkü günahsız duramayız. Şimdi ara veriyoruz. Aranın akab O arada zikirlerimizi yapalım. Neydi zikrimiz? Ya Mu'tiqar Rikâbe Mu'tiqar Rikâbe yani ey boyunları cehennemden azad eden Allah Boyunlarımızı cehennemden azad eyle Bu zikri 100 kere yapıyoruz Sonra yüz kere Sübhanallah ve Sonra buluşuyoruz İnşallahur Rahman Allah'ım sallallahu Evet Kıymetli dinleyenlerimiz Şimdi evvela e, Tabi sorulara cevap hususunda e, Çok şey yapamadım e, Vakit bulamadım Bulamıyorum yani, dolu soru gelebilir ama soruya cevap versek hiç sohbet yapamayacağız. Bundan dolayı ancak şöyle bir internetlerde dolaşıyormuş dediler. E, kitaplarda da buldum, bulmadım değil. Sonra ben yani dün duydum bunu evvelsi gün. E, ramazan Şerif'in son cumasında beş vakit kaza kılarsan yani her namazın peşine bir vakit kaza kılarsan bazı rivatlerde 70 senelik kazayı ödüyor. Bazı rivayetlerde 40 sene, bazı rivayetlerde 400 sene diye tabii söylüyorlar. Böyle rivayetler dolaştığından dolayı bana soru geldi. Şimdi Ramazan son cuması bu önümüzdeki cuma. Ben bunu inceledim. Tabii ben biliyorsunuz zayıf bir rivayet bile, hadis kitaplarında zayıf bir rivayet bile olsa amel edilir. Çünkü zayıf hadisle faziletli amellerde amel edilir. Ancak, uydurmayla amel edilmez. Mevzu olursa amel edilmez. Zayıfla edilir. Bütün ulema bunda ittifak etmiş. Her zaman söylediğim husus. Bunu e, zayıf bir kaynakta bile geçmiyor. Mesela Abdülkadir Geylani'de geçseydi, mesela Utaka namazı var Şevval ayında, Azatlılar namazı. O kadar müjdeleri var. Belki bugün e, vakit yetmeyecek. Dergide var. Ama o kadar müjdeleri var. Ama onu Abdülkadir Geylani Hazretleri e, senediyle rivat etmiş. Şundan, şundan, şundan. Yani bir Vehhabi kitabında bile bugün inceledim. Ee, en Vehhabi Abdülvahab'ın oğlundan bahseden kitaplar bile orada Abdülgadir Geylani'nin senedini refettiğini yani Resulullah kadar merfu oldu. Gerçi kabul etmiyorlar ama yine diyor ki Abdülgadir Geylani senediyle zikretti diyor yani. E şimdi burada e, bazı fıkıh kitaplarında geçtiğini görüyorum. Hanefi'nin en nihayet gibi işte Hidayenin şarirlerinin kitaplarında diyor. Aliülkare Hazretleri diyor. Ama diyor bunu kılmak caiz değil Mesela Ali'l-Kari beraat namazı zayıf olsa da hadisi, beraat namazını kılınmasını tavsiye ediyor, öbürlerine tavsiye ediyor. Ama Ali'l-Kari burada diyor ki, bu namazın, e, bu meselenin e, aslı yoktur diyor. Sonra bunu yine, e, ben tabii batıl kaynaklara bakmıyorum tabii, Şevkani şu, bu, onlara bakmam ben. Onlar batıl. Ama İbn-i Hacer'in, e, İbn-i Hacer Heytemi'nin, el-fetehâ isimli kıymetli eseri var, İbn-i Hacer Şafiî'dir. Radıyallahu Teâlâ. i̇bn Hacer Heytemi'den bahsediyorum. Ama bizim için çok muazzam bir zattır. El-i Sünnet'in ana kaynaklarından biridir. Vehhabi, yani bu Vehhabi o zaman o zaman da yoktu da bu batıl akımlara en güzel cevapları veren tasavvuf düşmanlarına vesaire insanlardan biridir. i̇bn Hacer de diyor ki bu diyor buna böyle itikat etse yani bu namaz 70 senelik kazamı sildirir diye inansa haram işlemiş olur diyor. Yani inansa bile haram işlemiş olur diyor. Yapma lüzum yok. Şimdi dolayısıyla asla hiçbir namaz kaza namazı ödemez. Ancak o kazayı kendin kılarsın. Vakti vakna kaza edersin. Benim 30 senelik kazam var. Tek tek kılacaksın efendim. Böyle bir şey yok. Hatta alimler ne diyorlar? Kaza borcu olan yemesi, içmesi zaruri olacak. Keyfi hiç öyle Çamlıca'ya yoğurt yemeye falan gidemez Çamlıca'ya simit yemeye Kamlıca'ya yoğurt yemeye neyse Gidemez yani şunu diyor Boş vaktinin tümünü Kaza kılmaya ayıracak hatta Şafii mezhebinde ne diyor kazası Olanın sünnetleri kılması haramdır Diyor neden hep o vakitlerde Tüm vakitlerinde Kazasını kılacak Hanefi'de de diyor ki Sünnetleri kılabilir Ama geri kalan vakit Sünnetleri de abartmayacak Efendi Hazretleri ne derdi? 12 rekat teheccüd kılma. 2 rekat kıl derdi. Kazan var senin derdi. Kuşluğu 8 kılma. 2 rekat kıl derdi. Efendi senden duydum ben bunu. O zaman kazası olanlar azami derecede gayret edecek. Helal rızkını temin için. E ben kaza kılıyorum. Millet bana baksın. Yat camide. Böyle de bir şey demedik tabi. Helal rızkını temin için. Ama anam baban seni bakıyor. Sen namaza devam et kazalarına. Kardeşim ne mübarek. Nerede öyle ana baba? Varsa seni bakan sen namazını kıl şimdi helal rızkı zaruret kazanmak işe gitmek helal işse helalsa tabi helal işte çalışmak helal rızkını kazanmak zaruret miktarının dışında kalan bütün uyku zaruret yani 6 saat yeter 5 saat 6 saat 7 saat bu kadar öyle 12 saat ne oluyor 14 saat uyku ha bunlar olamaz diyor kazası olana bunlar caiz değil hatta bu adamın keyfine konuşması bile haram olur diyor mubah bir belgesel izliyorum ya bu belgesel mubah Hayvanlar mı hayvanlar yani? Ne var? Leopar şeye saldırdı. Onu şey ediyorum. Caiz değil diyor fıkıhta. Senin kaza namazın var diyor. O borçlarını bitirdim bitirmedim. Ne belgeseli diyor. Yani izleyeceğin mubah bile olsa kaza namazı olana haram oluyor. Başka bir şey konuşuyorum şimdi. Onun için kaza namazlarını ölünceye kadar kılacaksın. Ve azami derecede bitirmeye çalışacaksın. Ha şimdi sen Ramazan son cumasında kaza kılmayalım mı? Ben öyle mi dedim şimdi? Sen Ramazan son cumasında her namazdan sonra bir vakit iki vakit kazalarını yine kıl. Kazan var zaten mübarek adam. Bana ne soruyorsun? Mecbur kılacaksın. Ama bu Ramazan'ın son cumasında diye Ramazan ilk cumasından farkı var mı? Yok. Aynı rekat düşer borçtan. Kıldığın düşer. Yoksa bunu kılacağım 70 senelik borcu sileceğim. İnanırsan bu itikat haramdır diyor İbn Hacer el Hazretleri. Bunu da açıklamış oldum. Anladınız mı? Ha, iyi bir şey de sebep oldu kazalarla. Ilgili. Ne yaptın? Evet. Bunda mesela şey yok. Evet bu daha kısa bakıyorum bunu kaynağına üstüm. Yalnız duanın şeyini yazmamışız ya. Allah du bakayım sonda var. Size bunları tavsiye edeyim. Ben tümünü birleştirmişim. Yine uzuna gitmişim orada. Kısası var burada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Kur'an'dan bir sure öğrettiği gibi bize bu duayı öğretirdi. Nasıl bize inna ta inna'yı öğretiyordu? Bu sureyi Bu duayı öğretiyor. O da nedir? Allahümün ya'udu bu keminin deyin. Yalnız burada namazda olduğu yok. Ha şimdi emir olan söylüyor. Emir olan şu. Müslüm hadis. Sahi Müslüm. اِذَا فَرَغَا حَدِكُ بِنَ تَشْجَوُد Son teşeğütte, ikinci oturuşta, Kade-i Ahire'den sonra teşeğüdü bitirince, yani teşeğüdü bitirmek ne demek? hayatı bitti, salli Barik bitti Fel-yete'âvez Dört şeyden Allah'a sığınsın, sığınsın! Bu emir oldu işte. Bu emirin çok önem var. Burada duanın okunuşu bu şekilde yazılmamış ama benim dediğim buydu. Cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnelerinden, Mesih-i Deccal'ın şerinden sığınsın. Duan okunuşu olarak burada yazılmamış. İnşallah bense bunu hani kısa olduğu için öbürleri biraz daha uzun. Bunu bir dahaki dergide önümüzdeki dergide yazayım. Duasını da ayrıca yazayım. Ezberlemenizi temin edelim. Tamam? İnşallah. Bana da hatırladım. Bunu atalım şey Hasan Kutu'ya. Oradan hadis-i şerifi hazır etsin. Hemen yazalım. Bu önümüzdeki dergiyi daha hazırlıyoruz ya. Ona koyalım bari. Çünkü bizim bu kitaplarda uzun rivayetler cem edilmiş. efendi kardeşlerim. Biz Abdülkadir Geylani Hazretlerimizin meclis dersinden oruçla ilgili kalmıştık. Onu bakalım inşallah bitirelim. Vaktimiz de çok yok. Ne buyurdu? En son cümlelerinde yazık sana demişti. hak. melleziyen fauk Bu orucun sana ne faydası var? Bu Ramazan'ın ne karı var? Tesum ve tuftur alel haram Oruç tutuyorsun ama iftarda haram yiyorsun o da zannetti ki domuz mi yiyorum ben. ama milletten çalmışsın patrondan çalmışsın rüşvet almışsın gasp etmişsin faiz yemiş faiz almışsın faiz almışsın bu bankaya faiz veriyorsun ya hani bankaya bir şey faiz ödüyorsun o bunun kadar beter değil yani faiz vermek de haram ama bu almaktaki tehlike ne almakta Sofraya da gelebiliyor, ondan ekmek alıyorsun. Almak daha bir beter. Anladın mı? Çünkü neden? Haramla iftar ediyorsun diyor. Sen faiz aldıysan bir adamdan borç verip onu anlatıyoruz. Ve tena malal maasi fiadillah alisherife. Bu şerefli gecelerde günahkar vaziyette uyuyorsun, tevbe istifar bile etmeden yatıyorsun. Veyle <gülüyor> ke yazık sana tekum riyan ve nifakam madum teven elhalk. Millet seni gördüğü yerde gösteriş için, münafıklık üzere, için dışın başka, kalkıyorsun efendim, teravih kılıyorsun. Yatsı, millet görmeyince yatsıyı bile kılmıyorsun. Ne oldu şimdi? Feyda halevte, tenhada kaldığın zaman eftarte orucu yiyorsun. 5, dokuz sene evvel millete bunu demiş. Demek millet aynı millet ya. Millet aynı millet. Nefis aynı nefis, şeytan aynı şeytan. O zaman millet aynı millet. Sonra diyor çıkıyorsun ben oruçluyum diyorsun. Bu şeratı zahirini söylüyor şimdi. Manen orucun bozuldu demiyor. Manen orucu bozulana bakarsan hiçbir oruçlu yok ha burada da belki. Hani o gıybet edeninki iptal oldu ya sevap. Ondan bahsetmiyor şimdi. Hepten münafıktan bahsediyor yani. Sen diyor bütün gün boyunca bak bütün gün boyunca teştümü milleti sövüyorsun. Aleyhine konuşuyorsun ve tezkifu, iftira yapıyorsun. Öyle laflar söylüyoruz ki arada iftira. Ve tehlül El kâdime, yalan yere yeminler ediyorsun. Mesela komşunun evine adam girdi, oradan kapıdan delikten bakarlar. Hala bu şeyler bitmemiştir Türkiye'de. Delikten karşı komşunun kapısını gözleme usulü de. Bütün kocası çıktı diyor bir adam girdi. Allah belki dayısı geldi köyden. Ama diyor ki ben diyor bu adamı hiç görmedim. Kaç senedir buradayım. Bu adam yeni gizli eve diyor. Ya benim de öyle. 40 sene sonra benim annem dayısıyla görüştü. İnsanlar irtibatı koparabilir. Bir adamın çok uzaktan bir adamı gelir. Kaç sene evvel sen hep kapının deliğinde değilsin ki. Arada belki gelmiştir yine sen görmedin diye. Bastı iftirayı karıya komşunun karısına. Ne olacak şimdi? Ya Rabbel Alem. Yalan yere yeminler ediyorsun ve ve bak insanların mallarını iç ediyorsun alıyorsun neyle alıyorsun e, ta ölçüde tartıda kısıklık yaparak he peyniri bir koyuyorsun tak koymanın şiddetinden 250 gram geliyor rahat bıraksan 200 he <gülüyor> yeni bakkallacı marketçi sen cüppeli hoca'yı avanak mı zannediyorsun böyle hızlı vururlar biliyor musun tak vurur o vururken de şak alır. O arada 250'yi gösterir bre. Sana da yine bir şey öğretiyorum, bir hırsızlık yolu daha mı öğretmiş oluyorum yani? Estağfurullah. Yapma böyle şeyler, yapma. Sen diyor, noksan ederek, veil lil mutaffifin, eksik edenlerin vay haline cehennemin dibinde, 70 sene yuvarlanacak da dibini bulamayacak. Veil vadisi var onlara diyor Kur'an. اَلَّذ۪ينَ اِذَكْ تَعْلُوا عَلَى النَّاسِ Mutafifin suresi Kur'an'da var. Ölçüde tartıda eksik yapanların adına. Milletten alırken hakkını tam alır, hatta fazla alır. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْوَزَنُوا يُخْصِرُونَ Onlar için ölçerken, tartarken kısıtlama yapar. Adamın hakkını eksik verir. Hileler buluyorsun, çareler arıyorsun, gasp ediyorsun. Ah bu ihaleler, ah bu belediyeler. Ah bu hükümet ihaleleri, bunlardaki memurlar, ah bu gümrükler, bu gümrüklerdeki memurlar, vesaire, vesaire, vesaire. He? Hakkın olan malı memuru görmezsen sokamıyorsun. Bunun aldığı tam manası da haram. Tam manası haram, Allah'ım ya Rabbi. Eskiden trafik polislerinde de oluyordu böyle bir şeyler. Şimdi herhalde hepsini resmiyete bağladılar? Ne oldu? Makbuz şeffaf... Bir şeyler var böyle. Kamera çektiği için cezayı yazmadan edemiyor. Eskiden gönderiyordu 10 liraya. Şimdi gönderemez belki. Kamera çoğaldı falan. Neyse çoğaltı kameraları da polisi de kurtarın günah işlemekten. Canım niye günah işlesin adam ya? Milleti günah işlememek için yardımcı olacağız, öyle mi? Teâvenu alel birri ve takva İyilikte, takvada haramlardan kurtulmakta yardımlaşın. <gülüyor> günahta ve zulümde yardımlaşmayın ya ne oldu arkadaş ya arkadaş ben burada adamla ilgileniyorum şunu kaçırmayalım sen şu kamerayı biraz yana çevir o arada bir şuradan alacağımızı alırız ondan sonra kamerayı çeviririz ne yaptın sen şimdi para sana gelmedi ama günah sana da geldi yardım ettin ya bu istamiyet ne ince bir mesele ya Allah görüyor her yerde ya. Sen kamerayla ne işin var ya? Sen imanen savuk Orucun sana fayda vermeyecek. Ve la savma. Senin o günün oruçlu sayılmayacak. Kale Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Kimden bir saim ve ve ve eskiden." Nice oruçlu var ki orucundan ancak açlık susuzluk kar kalır. Nice teheccüd kılan var ki, teravih kılan var ki, ona ancak yorgunluk ve uykusuzluk kar kalır. Yani hiç sevap kalmaz. Minküm ve Müslüman zahiren. Sizin içinizde görüntüde zahirde Müslüman olanlar var. Böyle ki amvedetil asna mübatinen. Onun kalbine baktığın zaman iç alemi puta tapan gibidir diyor. E bu Abdülkadir Geylani bu kardeş. Kattes Ve hüküm ceddidül İslam. Ey haküm, ey Yazık size diyor. Ey cemaat. 910 sene evvel. Aynı vaaz bugün de geçerli mi? Daha çok geçerli. Orada bir iki tane var diye böyle bindirdi herhalde. Bizde. Fazla var. Ceddidül İslam İslamınızı yenileyin, tazeleyin. Neyle? Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasuluhu la ilahe illallah muhammedur rasulullah Evet. Ve tevbeti, tövbeyle yenileyin. Nasıl o tevbesi? O kurtarıcı istiğfarlar Risalesi var. Onu okuyun. O bir haftalıktır. Zaten son on günde bir hafta ancak aldı. Her güne bölüyor. Bir keresini toptan okursan daha iyi. Topta orada öyle bir tevbe istiğfarlar var. Bir manasını görün de bakın. Manayı da düşünerek okursanız mutlaka afolacağız inşallah. Tövbeyle yenileyin. Ve li'itizaz, ve Evet. Evet. Nefsinizi kötü işlerden geri tutarak ihlas Allah için ibadetleri halis kılarak hatta yekbelekum mevlak asevcel Rabbimiz sizi mevlanız sizi kabul eylesin ve <gülüyor> günahlarınızdan geçmiş olanları affeylesin onun için tevbe ihlas tecdidi iman imanı tazelemek yani mürtet olduğumda yeniden İslam'a giriyorum anlamında değil Ceddi diyor <gülüyor> iman eküm. İmanlarınızı yenileyin buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavli la ilahe illallah. Kelime-i tevhid zikriyle. Yani yüz kere en az günde la ilahe illallah, la ilahe illallah. La'yı uzatmanız lazım. La ilahe illallah. Böyle. İhlas ile. Vallahi hiçbir günah bırakmayacak. Ya öyle hadisler var onda ya kenarımda duruyor okuyamadım getiripse. En büyük günahlara af olmuşsun. İhlaslı kelime-i tevhidi Hadis ya. Yani bize de biraz çok kapı açar bu işler. Çok da sizi de gevşetmek istemiyorum. Nasıl olsa ben ihlaslı bile la ilahe ila illallah okurum. Hesabıyla bir işlere girişirsiniz falan. Sonra Celal Hoca da kurtaramaza döner yani. Ben nasıl kurtaracağım seni? Kendimi kurtaramıyorum. Onun için ama yine de hadisleri de çok izlemek değişime gelmiyor. Bu sefer de bir büyük günah düşer. Ondan sonra af olmam diye kalkar imandan da çıkar falan. O da tehlike yani. O da ümidi kesmek de küfür. İnkara girer. Ya sallallahu ey oruçlular. Üşküru rabbekum azze ve cel. Rabbiniz A azze ve celle şükredin size diyor. Keyfe halakumü savm? Size nasıl oruç için ehliyet verdi? Ve kadderakum aley. size nasıl oruç tutma kudreti imkanı verdi? Bak, bana demiyor ben tutamıyorum. Bana demiyor. Ben günde 5 ünsülünden, 10 ünsülünden yaşıyorum yani 10 kere, 5 kere yine Bazı gün 10 kereye çıkıyor yine ee, Devamlı ünsülün Bir düşüyor, 460'a çıktı geçen sonra 46'ya inmiş Ya böyle bir zikzakta cezirden beter yani Harita değişir ya Tamarlarım gitti E ee, ama beni ona göre istiyor benden de Orucu farz kılmadı bana Ne yapayım şimdi, intihar mı edeyim? Yani tutarsan öyle, 900'e çıktı bir kere Ne yapacağız? Makine ölçmüyor Durumu o yani devamlı iğneyle duruyorsun. Bak diyor şükredin size oruca ehliyet verdi. Size oruç tutmaya kudret verdi. Men minkum Sizden kim oruç tutuyorsa felyasum sem'uhu kulağı da oruç tutsun. Ne demek? Şarkı, türkü, gıybet, dedikodu, iftira, yalan, dolan dinlemesin. Babasaru, gözüyle oruç tutsun. Ne demek? mehremlere şehvetle bakmasın, insanlara hakaret gözüyle bakmasın ve elleri de oruç tutsun. Ne demek? Haramlarla, kadınlarla tokalaşmasın. Şey bir kadının elini tutacağına diyor hadis-i şerif, kafanıza demirden e, bir e, çivi çakılsa daha hayırlıdır. Helal değil bu kadın sana. Ve riclau ayakları oruç tutsun. Ne demek? Harama gitmesin. Rüşvet almak için yürümesin. Yalan konuşmak için yürümesin. Gasp etmek için yürümesin. Evet. ''Ve cemi'u cevârih'' bütün huzurları oruç tutsun. Burnu oruç tutsun. Burnu nasıl oruç tutacak ya hoca ya? nefesimizle de tıkattın bizi mi öldüreceksin? Yahu asansöre bindin. Karının biri koru, koku sıkmış. Bindi o da. Ya bunun tabii kendi günahı kendine çok büyük günahı var onun hakkında da. Sen de ne yapmayacaksın? Burnunu tıkayacaksın. Ağzından nefes al biraz kardeşim. Biraz ağzından al koku girer ama Kokuyu hissetmesin. Burun tıka inene kadar. Tabii o 20 kattaysan inene kadar biraz zorlanırsın ama birkaç kattaysan nefes kurtarır yani. Koklamayacaksın. Oh be neymiş falan. Karı da orada. Ne biçim hareketler bunlar? Yapma böyle şeyler diyor. Ha! Tacize girer sonra bir şikayet eder o da başına bela açar bak. Onu da söyleyeyim. Dikkat et. Bütün uzuvları oruç tutsun. Karı ondan koktuğu yok. Milleti harekete geçirtiyor. Ondan sonra yan bakana taciz yapma. Onlar da ayrı bir... Efendim var da. Ve kalbu. Kalbi oruç tutsun. Ah işte. Mübarek getirdin getirdin hepsi mümkün de bu da mümkün ama <gülüyor> efendi hazretleri olmak lazım. Kalbi de oruç tutsun. Masiva gelmesin. Ve lesum kullu zahiri ve kullu batını. Zahirinin tümü oruç tutsun. Batınının içinin tümü oruç tutsun. Kurban olduğum sana Abdülkadir Geylan senin hürmetine ya Rabbi nasip eyle bize ya Abdülkadir Geylan Hazretleri'nin Gavs'ın himmetiyle bize şöyle bir oruç tutmadan bizim canımızı alma kabzayleme ya Rabbi Değil mi? şöyle bir oruç tutar hem de o gün ölsek he şöyle bir gün bir gün oruç tutsak ya Rabbi bize Ramazan'da ölmeyi nasip eyle amin Allah'ım çok dua edelim ya bu Ramazan'da ölmen de çok acayip ya onda müjdelerini gördüm de getiremedim İda oruç tutarsanız Fetrukul kedib. Yalanı bırakın. Yalan konuşmayın. Yalan ne? Geçen anlattım, Küçük çocuğu kandırmak bile. Gel gel sana şeker vereceğim. Abi ki şeker meker yok. Çocuğu kandırıyor. Yalan. Hadi şerif ne dedi? Bu da yalancık olarak yazılır. Küzey be. <gülüyor> Tabii yalandan yanarsın. Yalancıktan da yalancıktan yanarsın ama bayağı bir yanarsın. Yani kızarırsın yani. Belki kömür olmazsın ama kızarırsın yani. Ya yapma kardeş. Ne bileyim ben, bu İslamiyet adama öyle bir hizaya getiriyor ki Ve şehadete zur. hele yalan şahitlik Uu mahkemeye gidiyorsun, bir de diyorsun bu adam yapmadı, halbuki yaptı Adam yapmadı, yaptı diyorsun, yaptı, yapmadı diyorsun Öyle birbirini kurtarmak için ne yalancı şahitlikler var Değil mi? Vel gıybeti, gıybeti bırakın Gıybeti çok anlattı, iki gün üç gün onların uğraştık Ve nemimete laf taşımayı, dedikoduyu bırakın ve çatibe insanlar arasında o şöyle dedi bu böyle dedi sana dedi bana dedi birbirine sokarak milleti kavga gürültü ve araları bozmak için laf getirip götürmeyin. Bu oruca halel verir. Bakleyin valiyim mallarını almayı bırakın. Yani haksız yollarla milletin malını yemeyi bırakın. İnne ma tasumuna hatta tatahharu min zunubikum meta anha. Siz niye oruç tutuyorsunuz diyor. Ey cemaat. Günahlarınızdan arınmak için kötü huylarınızdan uzaklaşmak için feydavakatun fiha siz bunları oruçluyken yaparsanız fema de yenfaukum savmukum sizin orucunuz size ne fayda verecek? Ema semi'tum kavleni Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? netün Oruç kalkandır hadisini duymadınız mı? Bak ben bunları bilmiyordum. Ben kendim hadislerden böyle vaazlar yapıyordum. Yani Gelan'in bu kitabı yeni bu sene gördüm. Oruç kalkandır yani yesru sahibi gattih. Kalkan ne yapar? sahibini örter. Onun için velidatü'l ümmet mecenne. Onun için kalkanlara nedendi işte yani bu demirden yapılan hartta kullanılan şey niye kalkan deniyor? Arkasını kapatıyor. Oraya adam düşman sokamıyor bir şey. Yende yesturu sahibi ve yemnu'un Okları ondan, o zaman ok dönemi. Okları ondan geri çevirdiği için ve sahibini örtüp kapattığı için ve sünmeze al Evet. Niye diyor aklı gidene Mecnun'den? Ne lügat biliyor görüyor musun? Ne lügat alimi ya? Tukadı gelen. Aklı gidene ne deniyor diyor? Mecnun. Mecnun da nereden geliyor diyor? Mecenneden. mecenne ne demek? Kalkan. Kalkan niye? Örttüğü için. Deliye niye Mecnun dedi? Aklı örtülmüş. Aklından önüne engel gelmiş. Onun için bak ne lügatlar şöyle. es cünnetün. Evet oruç kalkandır. Ve cehennem ateşine karşı engeldir. Ama hangisine? Oruç tutan neyle? Biberain. Şüphelerden bile kaçar. ve takvan hadi şüpheleri de orada bıraktık. Haramlardan, bildik haramlardan, yalan, gıybet vesaire gibi. Veyahut da işte kazanç yollarındaki haramlar gibi. Onlardan sakınan. Ve ihlasin, bir de Allah için tutacak. Yani sen tutarsan ben de tutarım gibi böyle arkadaşlar arasında, hadi bugün tutalım keyfine tutmak gibi böyle bir grup halinde hareketler gibi, onlar şirktir. Allah için tutacak. Ha birinin tavsiyesiyle tutarsın. O şirk değil. Ama sen tutarsan tutarım. Bu gece teraviye gidelim. Ya sen geleceğim mi geleceğim. Sen duracaksın mı 20 rekat duracaksın. Tamam ben de duracağım o zaman. Bunlar böyle bir ne gibi işte diyorsunuz aranızdaki anlaşmalara bağlı birbirini hoşnut etmek için falan bunlar uygun değil. İhlas Allah için. فَحِينَيْزِنْ يَمْنَعُوا عَنْ وَآفَاتِ الدُّنْيَا وَلَا işte böyle bir oruç dünyanın bütün afetlerini engeller. Afetleri engeller. Musibet gelmez, kaza gelmez, bela gelmez. Dünyada ahiretin de bütün azaplarını engeller. Oruç hakkında hadisleri okuyamadım. Evvelki seneler okuduğuma saydım, onların çoğu benim kitabımdaydı. Şimdi yeni şeyler söylüyorum. Ama hakikaten o müjde var ki, demek doğru tutan adam yanmaz Allah'ın izniyle. Ya suvvam, ey oruçlular... Vasul fuqaraal bir taamikum ve vakti iftar vaktinizde yemeklerinizden bir kısmını miskinlere yoksullara fakirlere verin fe innehu ekseru sevabikum fe innehu yuksir olsa da sevabınızı çoğaltır ve alametun li orucunuzun kabulüne nişan olur kabul mü izletmeyiz fakirlere de bir şey verirsen kabulüne alamet olur Kullu illa bütün malınız tükenecek, bütün pideleriniz yemekleriniz bitecek, bütün dolaplarınızdaki tezgahlarınızdaki efendim, kilerlerinizdeki hepsi tükenecek. Ancak ahirete gönderdikleriniz size kar kalacaktır. Fakat dimu tüm qadinin alet varsa gücünüz verebilmeye, gücünüz olduğu müddetçe mutlaka ahirete hayır yollayın. Fakirleri miskinleri kollayın. Yevvel kıyameti tühşerûne ciyâhân itâşen uraten. Kıyamet günü mahşere çıkacaksınız. Çıkartılacaksınız. Aç olacaksınız. Susuz olacaksınız. Çıplak olacaksınız. Haifîne hacilîne ve cilîne Mahcup olacaksınız. Korkuda olacaksınız. Titreyeceksiniz. Mahşeri düşünün. Buradaki gibi dolapta kaç kat elbiseniz yok orada. Hepiniz açsınız, hepiniz çıplaksınız burad-i şerif. Dünyada yedirenler ancak o gün yedirilecek. Mutlaka. Ama ben zaten fakirim, başkası beni yediriyor. Ben nasıl yedireyim? O başka. Hiçbir şey verecek yok yani senin. Ona ne denir? O zaman sen zekat alırsın, sadaka alırsın, o başka. Ama bir bunları imkanı olanlara söylüyor. Ek serimizin imkanı var. Yani insan bir fitre 11 buçuk lira hesap ettiler. Yani 11 buçuk lira ama tabi yeni doğan çocuk bile dahil oluyor. Ee, beş kişisiniz bir evde işte 11 buçukta ne ile fitreyi? Bunu bayramdan evvel mutlaka çıkartmak lazım. Bayramdan sonraya kalırsa kaza etmiş olursun namazı kazası gibi vaktini geçirsin sevabını alamaz. Ancak azabından kurtulursun yani. Bayram sabah namazından evvel çıkartmak lazım. Bu 11 buçuk lira. Ama ben fazla veremem Biri bana dedi ki 100 lira versem olmaz mı? Ooo dedim. Çok daha iyi olur. Niye olmaz? Yani 11,5'tan buçuktan aşağı olmaz demek. Yukarısına limit yok. Sen istersen çok cankısın. Bin liradan ver. Adam başı. Evet bana. Ve mensafet dünya suveyfideli keliyemi dünyada suvaran birine su ikram eden ciyeri yanmışa su veren iftarlık veren o gün suvarılacak, mahşerin susurluğundan kurtulacak. En dünya küsefi zelkeliyömi dünyada adamı giydiren biz de sana gidip marka yerden kumu aladama kravat da tak demedik yani ya ya adam setre avret yapacak avretini örtcek kışın soğuktan korunacak yazın sıcaktan korunacak yani normal giydiren o gün giydirilecek Mahşere çıplak çıkınca ona kisve gelecek hemen kafemin el hakrıyı dünya ama ne fid yanlış çekmiş orayı. Emine fidail kelime. Bugün Allah'tan korkan, dünyada Allah'tan utanan, ahirette emin olacak, hiç korkusu olmayacak. Men rahime dünya dunya rahimahu ve celle fi Dünyada muhtaçlara, fakirlere, insanlara, hayvanlara acıyan Allah Teala tarafından o gün merhamet görecek. Ama adam köpeğe kurşunları astı vuruyor. Yarın Mevla verecek o köpeğe onu. Hadi bakalım sen de bunu kurşunla şimdi. Öyle ahirette çekecek azam. Ölemeyecek. Hadi köpek öldü kurtuldu. Sen hiç ölemeyeceksin. Köpek seni iki de bir kurşunlayacak. Nasıl köpeğe kurşun atarsın? Ne yaptı sana köpek? Canını mı kurtarmaya uğraştın sanki? Keyfine. Havlamış bana diye. Cehennemin köpekleri havladığı zaman sana ne cevap vereceksin? Kime sığınacaksın? Orada silahın mı var? Orada arkam mı var? Kaçacak araban mı var? Yazıklar olsun canlı yani haberlerde gördüm görüntüyü de gördüm yani dedikodudan bahsetmiyorum kimisi o adam Allah istahsin Allahu Allah. hidayet etsin tövbe ederse bek, bilmiyorum Tevbe kapısı açık kapatamam Fi hadesheri leylatuna azmu leylatin fi's senati ve hiye bu ayda bir gece var O gece senenin en büyük gecesi ondan büyük gece olamaz ve leylatul kadri o kadir gecesidir leha alamat onun bazı alametleri var Allah'ın kulları salihler, onu bilirler. Onların gözlerinden perdeler açılır. Keşifleri var demek istiyor. Manevi keşifleri var. Şimdi bu sene hangi gece? Önümüzdeki gecelerden birinde tabii ki 27. gece ümitli gece. Hadis-i şeriflerle sabit. Ama bu geziyor. İmam-ı Azam Efendimiz'e göre Kadir Gecesi Kıyamete kadar var ama gezer. Bu Hanife'nin ve İmam Şafi'ye göre dünkü geceydi. Ama İmam-ı Azam'a göre gezer. Ve seneni hatta İmam-ı Azam'a göre Ramazan'ın dışına bile çıkar diyor. Bu Hanife'nin fikirleri acayiptir. Ona göre de En Ümitli Gece 27. Ama gezer diyor. Değişiklik olur. İşte biz yazdık. Evliyaullah'ın keşifleri var diyor. Bak o keşiflerden biri 40 sene kaçırmamış. Dergide bakın. Ben genel ilanı uygun görmüyorum. Yani şimdi millet diyecek ki bu gecedir 27'de yatacak aşağı Ben genel ilanı uygun görmüyorum Ama kaynağı ilan yazdım dergide Bu sene Perşembe ile Ramazan başladığı için Hangi gece onun ölçüsünü vermiş İlk günü neyse ona göre oluyor Anladın 40 sene bunu Evliyaullah tespit etmiş Tabii ayet değil hadis değil İnanmak zorunda değil adam da inanmıyorsa Sen de ona el-i çıktın diyebilir misin Diyemezsin bunlar e, Özel işler yani İtikat meselesi ama Şiratul İslam gibi bir kitapta geçiyorsa ve daha kaynakları var. Feravne Nural Elviye der ki de bulun o gece 27'den önce çünkü. Kaçırmayın derim. Feravne Nural Elviye ile diye beydil meleake. Meleklerin ellerindeki sancakların nurunu evliyaullah görürler diyor. Kadir gecesi. Melekler iniyor ya tenezzelül meleaketu. Ellerinde sancak var. O nuru Görürler ve nuru vecûhiyim ve Gök kapılarının nurunu görürler. Meleklerin yüzle cemallerinin nurunu görürler. Ve <gülüyor> nuru Allah Teala cemalinin nurunu görürler. Allah Teala göremezler. Cemalinin nurunu görürler. Yenû fî tilke'l-leyli Kadir gecesi Mevla büyük tecelli yaptığı için o tecellinin nurunu görürler. Yâ <gülüyor> kavm Ey kardeşler Derdiniz ne yiyeceğiniz olmasın iftarda sahurda. Yen ne u deniün hemün deni. Bunlar düşük himmetler, alçak düşüncelerdir. Kadüftulidün bil ekli ve şurb. Yemekle içmekle imtihan olundunuz. Fakat küfîtum emr-i Ama rızkınız bana ait buyuruldu. Rızık işine kafi olundunuz. Felâteh temmulehu. Rızkınızı dert etmeyin. Allah'a itimat edin, tevekkül edin. Eben derdiniz mideniz, boğazınız olmasın. Kadir gecesinde Allah'ın rızasını bulmak olsun. Rabbim buldursun, Rabbim oruçlarınızı kabul, bu, kabul buyursun. Amin.